Adaletin Bu Mu Dünya Hukuk Güvenliği Peşinde Hazırlayan ve sunan Bahri Belen 94.9 Adaletin Bu Mu Dünya programındayız. Ee, bugün Adaletin Bu Mu Dünya diyoruz ya, sadece coğrafyamızı, Hatta ülkemizde değil, yakın coğrafyamızda ve dünyadaki adaletle de ilgili olan bir konuyu konuşacağız. Çünkü hem coğrafyamız hem dünya Birleşik Kaplar misali. O kadar olayları, yaşamları, acıları, sevinçleri ve hukukları içte girmiş ki... Zaten daha evvelde konuştuğumuz gibi bizim de hukukumuzun çok önemli e, bölümleri ulusal üstü hukuk veya uluslararası hukukla bağlantılı bir anlamda e, dünyanın her yerindeki insanlarla ilgili hukuk güvenliği, haklar ve özgürlükler konusu <gülüyor> tüm dünya ailesinin, insanlık ailesinin ortak, <gülüyor> ...sorunu, ortak derdi çözüm bulması gereken ortak konusu. Bu bakımdan bugün e, avukat arkadaşım Bediye Ayşegül Tansen Gümüş ile... Evet. ...ki kendileri İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı... E, ...yabancıların, genel olarak yabancıların e, hukuki durumuyla ilgili e, konuşacağız... Yabancıların hukuki durumu ile ilgili görüşürken bu konuda işte 51 yılındaki Avrupa'daki bir konvansiyon 2014 yılındaki yabancıların uluslararası korunması kanunu ve işte Suriye'den Irak'tan Afganistan'dan işte Kafkasya'dan gelen göçmenler, sığınmacılar nedeniyle de işte göçmenlik nedir? <gülüyor> sığınmacılık nedir? Mülteci nedir? Bunlarla ilgili ulusal ve ulusal üstü düzenlemelerimiz neler? Ve bu yabancıların ülkemizde ve ülkemizde olmalarına rağmen ulusal üstü hukuk açısından ne gibi güvenceleri var? Bunları konuşacağız. Önce ben sevgili meslektaşımdan bu göçmen ...sığınmacı Hı -hı. ve mülteci nedir? Hep böyle birbirine karıştırılır. Hem de nasıl? Ee, evet, karıştırılır. Onlarla ilgili böyle bir kısa açıklama yapalım. Tabii ki, tabii ki. Ee, göçmen dediğimiz e, aslında ülkesinden ekonomik veya diğer nedenlerle ayrılan kişilere verilen genel isim. Dikkatinizi çeken husus burada ekonomik nedenlerinde dahil olduğu olsun. Tanım evet, verirken. Evet, evet. E, genel olarak göçmenler bu kendi ülkelerinde e, vatandaşı olduğu ülkelerde zulme uğrama korkusu olmadan... E, ...ülkenin korumasından yararlanmaya da devam ederlerken... ...daha iyi bir yaşam standardı için başka ülkeye geç, gö gidenleri, göçenleri ifade etmek için kullanılır. Yani bunu da kapsıyor. Evet oldukça biz burada birçok tanım, daha alt tanım duyacaksınız. Belgesiz göçmen, düzensiz göçmen. E, yasa dışı göçmen aslında çok e, onaylamadığımız, kullanmaktan kullanmaktan da imtina ettiğimiz bir ifadedir Çünkü yasa, yasa dışı, dışı göçmen. göçmen deyince onlar bir kere hukuk dışı gelmiş Tabii. ve korunmaya mazhar olmayan Sanki kişiler gibi veya suç işlemişler damgasını doğrudan kendilerine suç isnat edilmiş damgasını baştan yiyen bir e, kesim gibi ifade ediyormuş gibi algılanıyor. Onun için bunu söylemekten kaçın Onu kaçınıyoruz <gülüyor> ama onun yerine biz düzensiz göçmeni kullanıyoruz. E, düzensiz göçmen de yine ülkede e, kalmak için yasal hakkı bulunmayan kişiler. Önce yasal olarak girmiş olabilir turist gibi. Sonradan e, süreyi aşmış olabilir. O şekilde olabilir. Yasal giriş yaptıktan sonra çalışma hakkı olmadan çalışan yine olabilir. Kişilerden. Kişiler olarak. olabilir. Mülteci olarak giriş yapmak... Onun yapma... için orada bir zaten hani... Oturma izni diye bir yasal statü tabii, var, koşullarda bir de çalışma bir de izni çalışma izni çalışmayla var. ilgili yasal statü hatta uluslararası Düzenli, e, düzenlemeler var. var. En son olarak da mülteci olarak giriş yapmak istemiş olabilir ama başvurusu reddedilmiş ve hala bu ülkede yaşamaya devam ediyor dahi olabilir. Yani bunlara biz hep düzensiz göçmen demeyi tercih, tercih etmeliyiz. ediyoruz. Etmeliyiz. Öyle etmeliyiz evet. kesinlikle. Evet. E, sığınma ve sığınma hakkı, sığınmacı <gülüyor> dediğiniz şey ise e, insan hakları evrensel beyannaminin 14. maddesi Aslında tamamen bir hak ve özgürlüğü ifade eden e, bir kavram e, Maalesef Türk hukukumuzda, birazdan siz de bahsettiniz, bahsedeceğiz 6458 sayılı 2013'te yürürlüğe giren bazı maddeleri 2014'te de diğer ana maddeleriyle yürürlüğe giren ulusal kanunumuzda da ee, oldukça tereddütlü tanımlara yer verilmiş maalesef ama ama, çok geniş ama aslında değil mi? aslında kapsamı o kadar geniş ki insan hakları evrensel beyannamesi madde 14 bizim için herkesin zulm altında başka ülkelere sığınma ve e, diğer sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Zulüm evet. ve buradaki hak ve hizmetlere erişim, adalete erişim, sağlığa erişim, eğitime erişim, özgürlüklere erişim. Temel hak Aynen. Aynen öyle şeyler. efendim. Dolayısıyla ama mülteciye geldiğimizde işin evet. rengi biraz daha değişiyor. Evet. Ve acaba en büyük kavram kargaşası, en son gelen kitlesel akımlara da biz mülteci diyemiyoruz ulusal hukukumuza göre. Ve fakat evrensel, evrensel insan hakları sözleşmelerinde aslında onlar dahi ister kitlesel gelsinler, ister bireysel gelsinler, ırkı bir kişi, ırkı, dini tabiyeti belirli bir gruba mensubiyeti kadın olmak dahi olabilir veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından korkuyor ise zulme uğraması da şart değil. Evet Böyle korku de dahi korku dahi yeterli. Evet. İlla devlet tarafının olmak durumunda değil. Devlet, dış aktörler de buna sebep olabilir. Aile olabilir. Belki siz daha sonra indireceksiniz ama mesela Buyur ülkesinde lütfen. yaşanan bir savaş hali de Kesinlikle. Evet. Silahlı müdahaleler dahi oradan kaçmasına Suriyelilerin, Ezidilerin, Türkmenlerin şu anda hali hazırda kitlesel gibi görünse dahi... ...aslında onları bu zulümden kaçtıkları için korkarak bu ülkeye sığındıkları için veya başka ülkelere sığındıkları için onları mülteci yapar. Biz burada hukukçu olarak ve evrensel insan hakları sözleşmelerini dikkate aldığımızda bireyselmiş... Kitlesel gelmiş, bireysel başvuruda bulunmuş, sınırdan kitlesel geçmişler. Hiç bu ayrıma girmeksizin kendilerine e, mülteci tanımını bahşederek, yani kendileri mültecinin bu, tanıdığı haklarıdır. Bu 51 haklarıdır. tarihli konvansiyonun evet. çerçevesini bu anlamda aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biraz Haklısınız. daha genişletiyor mu? Haklısınız, 51'i... E, ...51'de bir sıkıntımız var... ...51 evet. çok haklısınız... ...bu tanımı aynen kabul ediyor... ...ve fakat kendi ülkemiz açısından bir sorun... ...biz coğrafi sınırlama koymuşuz... Evet. ...67 protokolü... ...51'in içinde tekrar devam eden bir protokol... ...ve biz coğrafi kısıtlama... ...yani Türkiye... Avrupa'dan gelenleri ancak mülteciyi kabul ediyor. Maalesef. Avrupa dışından yani Afganistan'dan gelen, Hayır. Irak'tan gelen, Hayır. Suriye'den gelen, İran'dan Hayır. gelen. Veya... Avrupa Konseyi üyesi diyelim daha doğru tabiriyle. <gülüyor> Ermenistan'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan gelenler de dahil. Onları da biz Avrupa Konseyi üyesi olan ülkelerin her birini mülteci kabul ediyoruz oradan geliyorsa. Ancak maalesef. ...diğer kişileri şartlı mülteci adı altında bir tanıma oturtmuş durumdayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise evet. 51'i kayıtsız şartsız yani bu coğrafi kısıtlama olmaksızın mülteciyi kabul ediyor. Temel haklara, hürriyetlere erişimini de aynı mertebede e, koruma altına alıyor, güvence, e, güvence altına, altına, alıyor. altına alıyor. Şimdi şey e, e, sormak istiyorum. Yani... E, <gülüyor> istediğimiz ya da istemediğimiz bir şekilde. Tabii, e, tabii, Yani son yıllarda son hatta beş yıl içinde <gülüyor> Suriye'den çok yoğun bir şekilde savaştan veya işte oranın siyasi koşullarından kaçan e, çoluklarıyla çocuklarıyla e, işte ailesiyle malını mülkünü bırakıp gelen Öyle. Irak'tan gelen işte İran'dan gelen ve birçok yerden gelen binlerce insan var evet, ve bunların evet. çoğu. Ee, ...özellikle Güneydoğu'daki... ...bir takım yerlerde... <gülüyor> korunuyor. Şimdi bu kaldıkları yerlerle ilgili bu biraz evvelki söylediğimiz 2014 tarihli kanundaki şeyleri, kavramları gene değineceğiz o şeyleri. Yani kabul yerleri, Tabii. işte barınma yerleri ve Tabii. geri dönüşüm merkezleri olaraktan onları gene konuşacağız. Bu insanların bir kısmı işte mesela deniz yoluyla, bir şekilde karayoluyla Avrupa'ya gitmek istiyor. Gidemeyenler geri dönüyor ve hepimizin bildiği o deniz kıyısındaki o küçük yavrunun resminde olduğu gibi birçoğu da denizde Neyse. yaşamlarını kaybediyor. Avrupa diyor ki işte bunları siz Türkiye'de tutun biz size para vereceğiz demiş. Tam onları da nasıldır bilmiyoruz. <gülüyor> Şu anda acaba bu tür merkezlerde tutulan ee, ...yaklaşık ne kadar insan var? Böyle bir, bir şey söyleyebilir miyiz? Acaba... Özellikle İstanbul Barosu... bu <gülüyor> konudaki şeyleri var mı? Böyle bir çalışması olmaz var mı? Olmaz mı, olmaz mı? Yani e, ilk söylediğiniz çok çarpıcı... ...orada kullandığınız e, fiil korunuyor. Gerçekten korunuyor mu? Çünkü rakamlara baktığınızda... 3 milyon, üç buçuk milyon, 4 milyona yaklaşan bir Suriyeli vatandaştan bahsediyoruz. Suriye vatandaşının ülkemizde bulunmasından aslında rakam olarak bahsediyoruz ve bunun sadece 15 ila yüzde yirmi oranının sadece kamplarda e, yani sizin demin Güneydoğu'da korunuyorlar dediğiniz alanda Aslında tutulduğunu düşünürseniz oralarda barındığını düşünürseniz yüzde seksen dışarıda yüzde yetmiş yüzde seksen ülke içine dağılmış durumda ve İstanbul'da bizlerin sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği içinde e, faaliyetlerimizde gördüğümüz kadarıyla bir buçuk milyon bir 1 milyon 750 bin İstanbul'dan kayıt dışı. Ee, aslında o hükümetimiz maalesef o 2011-2013 döneminde, 2014 döneminde kayıt almadan kitlesel akıma kapılarımızı açtık. Bu çok önemli bir hamle. Bu çok önemli bir insani göre. Asla yadırgamıyorum. Ancak kayıt almadığımız için şu anda maalesef hak ve hizmetlere bu kişilerin erişimi... ...sayılarını bilemediğimiz gibi hak ve hizmetlere erişimini de kontrol edemiyoruz. Ve bir milyon elli bin civarı... Ee, ...Suriye vatandaşından... İstanbul. ...İstanbul'da sadece İstanbul'da bahsediyoruz. Bunun dışında İzmir'de veya Anadolu'da... ...çok gençlerindeki insanlar var. Bir de mesela burada şeyi söyleyeceğim. Yani ben bunu özellikle bu programda... ...söylemek istiyorum. Ee, herkes diyor ki işte bu Suriyeliler geldi. Hı -hı. işte Iraklılar geldi. Ee, bunlar bedava denilecek... ...derecede çalıştırılıyor. Doğru. Ee, ve aslında bunlar ucuza çalıştırıldığı için de... ...işte Türkiye'deki insanlar... İşsiz ve aç kalıyor. O da doğru. <gülüyor> hepsi doğru. Yani bunların hepsi doğru olabilir. Hepsi doğru. Ama hakikaten e, biz insan olaraktan bunlar geldi işlerimizi elimizden aldı diye şikayet etmek durumunda mıyız? Yani biz aynı koşullarda kalsak. ...Türkiye <Gülüyor> yurttaşları... ...böyle zor koşullarda kalsa inşallah... ...böyle bir şey yaşamayız. Aldım, <Gülüyor> ee, başka ülkelerin... E, ...insanları da oraya giden... ...Türklere aynı gözle baksa... ...bu insanlık ailesi açısından... ...kabul edilemez bir şey diye... ...düşünüyorum. Kesinlikle. Ama tabii ki... ...yani madem bunlara... ...kapılarımızı açtık, madem bunlarla... ...ilgili e, insani... ...vicdani... <Gülüyor> e, ...bir takım e, şeyleri... E, yapmaya çalışıyoruz e, yükümlülükleri yerine getirmeye çalışıyoruz ama bunların hem ulusal hem de uluslararası hukuk açısından da güvencelerini haklarını sağlamak gibi bir e, sorumluluğunuz olduğunu var. düşünüyorum. Çok haklısınız ee, orada insanın vicdani açıdan da kendi vatandaşlarına sağlayamadığı e, haklara e, Suriyeli vatandaşların bazen sahip olduğunu gördüğünde nasıl bazen insanın vicdanen ee, ...insanı bizden rahatsız ediyor olsa dahi bir e, daha hukuki ve daha teknik gitmek gerekirdi. Yani gerekir hala elimizden bu fırsat kaçmış değil. Biz eğer kayıtları alsak bu insanların ulusal düzenlemeleri var. Çalışma hakkından, sağlık hakkından e, olabildiğince bu haklardan kayıtlı yararlanmalarını sağlasak. Çünkü kayıt dışılık aslında bu ya biraz önce bahsettiğiniz sorunları tamamen arttıran bir neden. Hem artırıyor evet. hem de çözüm bulma olanaklarını engelliyor. Kişiye ulaşamıyorsunuz, bir daha dönüş dahi yapamıyorsunuz ki. Siz bu kişi acaba gidip başka şehirden mi ilaç alıyor? Aldı. Başka şehirden adının de harfini değiştirdi, kayıt olmadığı için gitti, mükerrer dediğimiz tekrardan ilaç hakkından, sağlık hakkından yararlandı. Belki başka birinin hakkını gasp ederek. Şimdi bu vakaların arttığını gördükçe insan gerçekten huzursuz oluyor. Ve ancak biz kaydı doğru alsaydık biz o cüzi dediğimiz asgari temel hakları sağlayabilseydik ve bunu kayıtlı olarak yapabilseydik. Çalışma hakkını mesela günlük şu kadar günlük beş lira Güneydoğu'da Urfa'da biz günlük beş liradan çalışmayı yemyesini gördük. Beş lira. ...beş lira. Günlük, günlük, günlük beş, beş lira. liradan... ...yağımıyla evet. çalıştırıyorlar. Ve insanlar... ...karayollarına diziliyorlar. Sabah altı... ...buçukta kamyonlar geliyor. Ne olduğunu... ...bilmediğiniz kişiler. Fabrika adı... ...altında işte, Kobi adı... ...altında ama bu insanları... ...kamyonların arkasına toplayarak ellerine... ...beş lira veriyor. O beş lirayı şunu görüyorsunuz... ...arkada çocuğuna veriyor veya... ...karısına veya işte eş, neyse... ...birlikte yaşadığı insana veriyor. Kendi kamyonu ...atlaya gidiyor. Kim bilir gecenin... ...saat kaçında yine aynı karayoluna bırakılıyor. Ve tabii, ve tabii bu kamyonlar çoğu da sağlıksız ve güvenliksiz, güvenliksiz olduğu koşullar, bu işçileri taşıyan kamyonların işte bir uçuruma denildiğini <gülüyor> ve bundan yok. sonra karda buzda kayıp Tabii. uçuruma yuvarlandığını öldüğünü de göreceğiz Tabii. ama asıl yürek yakan tabloları yani bunda abartısı bile olsa işte mesela Karaköy İstanbul'da Karaköy meydanında. ...Taksim Meydanı'nda, Kadıköy'deki... ...işte vapur iskelesinin etrafında... ...kış günü, hayatları çıplak çocuklar... ...yerde of. oturan anneler... Işte ...kucaklarına bebekler... ...bebeklerini emziren anneler... ...bu insanları görüyoruz ve... ...bu insanlar hakikaten... E, ...bu toplumun... E, ...bir... E, ...misafiri, bu toplumun... E, ...el uzatması gereken, bütün zorluklara... ...rağmen el uzatması gereken... ...insanlar, insanlık hı hı. ailesi bunu... ...gerektiriyor ama... Bunlara bu yardımları doğru ve e, gerçekten düzenli iletebilmek için de evet. adil iletebilmek evet. için de ve gerçek ihtiyaçlarını Tespit karşılayabilmek için de e, bunların hakikaten doğru belirlenmiş olması Kesinlikle. sayılarının belirlenmiş olması lazım. Keyfi olmaktan her türlü düzenleminin keyfi olmasından uzak durmamız lazım. Şimdi bir de şeyi soruyalım ee, Ayşegül bu sözünü ettiğimiz 2014 tarihli kanun <Gülüyor> diyor ki e, kabul, barınma ve ee, geri gönderme merkezleri ah, evet. geri gönderme merkezleri bunlar e, hem kurulacak e, yönetmelikle bilmiyorum yönetmelik çıktı mı yasa 2014'te çıktı, de, evet, çıktı. Evet, çıktı e, bu yönetmelikle de bunların ayrıntıları düzenlenecek kanun evet. çok geniş kapsamlı olduğu için şimdi bu kabul merkezlerinde barınma merkezlerinde ve e, geri dönüşüm merkezlerinde Hı -hı. ki hukuki durum nedir Hatta buraya e, yani e, kendi e, istemediği halde alınan yani yurt dışı edilmek için alınan kişilerin e, barınmayla ilgili neden oraya alındıklarına ilişkin idarenin kendisine bilgi vermemesiyle ilgili ne gibi hakları var? Bunun, bu tutulmanın sebebi, yani hı -hı, oralarda hı -hı, tutulmanın hı -hı. sebebi e, sadece bir ceza soruşturması mı olabilir? Yoksa başka bir güvenlik nedeniyle hı -hı. hani terörün önlenmesi gerekçesiyle hı -hı. de olabilir mi? Bu idari tutma veya idari gözetim e, e, olayı. Bu idari gözetim tanımından ne anlıyoruz ve oradaki e, bulunan kişilerin ulusal ve uluslararası açısından hakları neler? Hı hı. ...o kadar geniş bir konu ki... ...soru bizim... sordum... <gülüyor> <gülüyor> ...belki de soru değil de sanki böyle... ...şey... Evet. ...kısa kısa <gülüyor> siz mümkün <Çok> olabildiğince <gülüyor> kısaltarak, ...kısaltarak özeterek... E, ...aslında hukukçu olarak... ...avukat olarak, <gülüyor> hukukçu olarak... ...en çok dokunduğumuz alana... ...siz değinmiş oldunuz... Evet. E, ...dolayısıyla yaramızın da... E, ...ne kadar büyük olduğunu size... E, ...ve avukatlar baştan, olarak... ...bazen o, ne kadar çaresiz, çaresiz kaldığımız, kaldığımızı... kaldığımızı. Hani tutuklama olsa tutuklamaya itiraz edeceksiniz. Evet, tamam suç evet. ceza hakimleri reddediyor ama... ...reddetti diyeceksiniz. Bir hakim kararı var ama... ...şimdi tutuyor... Ve bazen niye tuttuğunu söylemiyor. Kesinlikle. Ve buna karşı bir idari e, başvuru yapsanız bu i, idari başvuruyla ilgili mesela tedbir alsanız bunun e, nasıl bir sonucu olacak? Hı hı. Tedbir aslında bırakma şeklinde mi bir tedbir yoksa başka bir şekilde mi olacak? Avukatlar bu konuda hakikaten çok sıkıntı çekiyorlar. Çok çok sıkıntı çekiyor. Ee, İstanbul Barası olarak bir mülteci e, hukukuyla ilgili özel bir birim kurduk artık. Dolayısıyla oradan bir destek vermeye çalışıyoruz. Oldukça da ...yoğun bir destek vermeye çalışıyoruz ama dediğiniz gibi karşımızda evet. idare var. Ve karşımızda idarenin verdiği bir karar var. Ve maalesef bu idarenin kararı kişi neden tutulduğunu... E, ...belki kaba taslak diyeceğim ama çoğunlukla bilecek nedenin içinde yer almadığı bir kararla tutuluyor. Yani mesela e, kasten öldürüm, kasten adam öldürme varsayıyorum... Kastene adam öldü Ama bir bakıyorsunuz dosyanın içine. Bunlardan ise yüzlerce örnek. Yani son beş yıla ait. Yasa çıkmadan önce de çünkü aynı vakaları takip ediyorduk. Bir bakıyorsunuz kişi aslında kastene öldürmeye tanık. Ama oraya tanıklık yazılmamış. Çünkü idare onu yasa dışı olarak mülteci başvurusu yapmış. Ama bir kişinin henüz mülteci başvurusu kabul edilmemişken böyle bir vakada tanıklık ediyor olmasını dahi... Evrak olmadığı için, kimliği olmadığı için veya sığınma belgesi olmadığı için veya 99'la veya 98'le başlayan bir Vat Türkiye Cumhuriyeti içinde vatandaşlık numarası olmadığı için suçlu addedebiliyor. Dolayısıyla kişi idari olarak kararla ve maalesef ilgili dile kişinin anlayacağı dile çevrilmemiş olan bir kararla gözetim merkezinde geri gönderme merkezinde kendini tutulu buluyor. Bu, bu, bu nedenle işte mesela bin, 2009 tarihli bir e, Abdelkhani evet. ah, Karimine evet, e, evet, Türk kararı var ve Kırklar elindeki yabancılar... E, ...müsafirhanesi ya da kabul merkezinde e, kendisine neden tutulduğunun açıkça belirtilmemesinin evet. nedeniyle bir ihlal kararı veriyor. Aslında daha sonra Türkiye aleyhine açılan birçok kararı çok, var. Çok. E, mesela ZNS kararı var, ah, evet, işte evet. DB Türkiye kararı var, DABUBA kararı var... Alippor Kara buralarda e, hani. e, maalesef e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında bulundukları yerlerin yani güven verici olmaması sağlık olmaması sorun. endişe verici olmasına rağmen ihlal kararı vermemiş ama e, bu söylediğimiz 2009 tarihli kararda e, kendisine neden tutulduğunun evet. bildirilmemesine nedeniyle bir ihlal kararı var. Aslında bir anlamda siz biraz belki açıklamanızda hı hı hı. bunun zorluğunu <gülüyor> idare açısından çünkü yasa idareyi çok geniş yetkilendiriyor. Çok geniş gibi ve karşımıza yürütme Doğru. olduğu sürece biz de açıkçası aksi ispat edilene kadar yani orada avukat devreye girmek zorunda. Orada avukatla kişinin birlikte savaşının başladığı nokta. Aksi ispat edilinceye kadar idari karar yürürlükte. Evet ve ama e, tabii yani idari karar yürürlükte biz bu idari kararla ilgili yasal başvuruları yapacağız şimdi nereye başvuracağız evet, onu diye yapacağız. onu soralım yapacağız ama... ama sebebini bilmediğimiz için yani bunun e, işimizi zorlaştıran asıl sebep bu. Çünkü sadece bu e, cezai bir soruşturma nedeniyle olmayabilir e, bu yani geçici bir önlem olaraktan tutulma nedeniyle olabilir. Bütün bunlarda e, açık ve net olarak tam bir sebep gösterilmediği zamanda yapacağımız idari başvuruda nedenlerini, hukuki dayanaklarını da göstermek Tabii. güç oluyor avukat açısından bu çok ciddi zorluklar çıkarıyor. Şöyle söyleyeyim e, cezae soruşturma zaten bir yandan devam ediyor. <gülüyor> Orada cumhuriyet savcılıkları, cumhuriyet başsavcılıklarının işlemlerinin devam ettiğini görüyorsunuz ve ancak idari kararın ...süreçle ceza soruşturmasıyla eş zamanlı yürümediğini görüyorsunuz. Yani onlarca yine size dosya örneği gösterebiliriz ki... ...vaka gösterebiliriz ki... ...savcının salı verme örneği var... Ancak kişi yasal olarak yasa dışı yollarla ülkeye girdi diyerek sınır dışı işlemi kişilere uygulanıyor. Oysa salıverme var. Dolayısıyla cezai soruşturma aslında kapanmış oluyor. Ama idari gözetim o anlamda tutul, Bakın gözaltı olmaması lazım bu süreçlerin. Evet. Çünkü siz de söylediniz geri gönderme merkezi bir idari tutulma yeri... ...belirli bir süre kişinin sadece kontrol altında işlemleri devam edene kadar kontrol altında olması gereken bir yer. Ve bu karar aslında 2009'dan sonraki verdiğiniz örnekten sonra da koşullar çok değişmiş değil. Yeni yasayla da koşullar değişmiş değil. Yeni yasa değil. bunu değiştirmiş Yeni dahi idari işlemin, o kağıdın, o kararın koşullarını değiştirmeni neden... Ekin'de bir değerlendirme formu var idarenin yani şimdi kurulan göç idaresi il müdürlüğünün değerlendirme formuna avukat erişemiyor. Değerlendirme formu ilgili dile kişinin anladığı dile çevrilmiyor. Kişiye <gülüyor> tebliğ edilen karar o karar sınır dışı kararı değil bir tane broşür vardır dört sayfalık. O broşürdür tebliğ edilen o da İngilizce veya Arapça, Arapça. ama broşürdür üstünde şey yazmaz Kişinin hangi kişi, nedenle e, sınır dışı yani, işlemine maruz kaldığı yazmaz. Dolayısıyla hala aynı koşullar ama geri gönderme merkezlerinin koşulları içinde belki konuşuruz e, zamanımız kalırsa evet. orası içinde sıkıntılarımız e, sorunlarımız devam ediyor. devam ediyor. Şimdi yani Türkiye'deki bu. <gülüyor> Göçlerle, sığınmacılarla, mültecilerle ilgili böyle genel bir çerçeveyi çizdik. Mevzuat açısından da genel bir e, giriş yaptık. Hı hı hı. Bütün bunlardan görünüyor ki yani insanlığın e, sorunları bitmüyor. Ben bu konuyu işlerken hemen aklıma Nazım'ın yıllar evvelki evet. e, büyük insanlıkla ilgili yakınışı evet. geldi evet. ve şimdi e, büyük insanlık e, dizelerini e, şarkı haline getiren Zülfü Livaneli'den e, bir e, Nazım Hikmet çok güzel teşekkürler büyük insanlık Gemi de güverte yolcusu, trende üçüncü mevki, şosede de yayan büyük insanlık. Büyük insanlık, sekizinde işe gider, yirmisinde evlenir, kırkında ölür. Toprağında gölge yok, sokağında fener, penceresinde can, büyük insanlık. Ekmek, büyük insanlıktan başka herkese yeter. Ben başka herkes hayata pirinç de öyle şeker de öyle kumaş da öyle Büyük i̇nsanlık, sekizinde işe gider, yirmi evlenir, bilenir, kırkında ölür. Büyük insanlık, toprağında gölge yok, sokağında fener, penceresinde cam. İnsanlık Sekizinde işe gider Yirmisinde Evlenir Kırkında ölür Büyük insanlık 44.9 Adalet'in bu mu Dünya Programındayız ve bugün e, yabancıların ulusal ve uluslararası hakları, e, güvenlikleriyle ilgili konuları değerlendiriyoruz. Şimdiye kadar konuştuğumuzdan anlaşılan şu ki Nazım'ın şikayetlerinden sonra yıllar geçmesine rağmen büyük insanlık e, yine sınıfta kaldı. Hı hı. Şimdi e, 84 tarihinde 10 Aralık 84 tarihinde hani bu evet. Kışır insan Hakları evet. e, Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin yayınlandığı 10 Aralık'a gelen yine 1984 tarihli o 2000, e, şey 1948 tarihliydi galiba. Evet. Şimdi bu 84 tarihli. Birleşmiş Milletler işkence, insanlık dışı, küçük düşürücü muamile ve cezaya karşı evet. sözleşme evet. ve sözleşmeye ek bir protokol var. Buna göre e, diyebiliriz ki e, bu sığınma altında bulunan kişilerin, barınma olarak barınma yeri olarakdan, misafirhane olaraktan geri dönüş merkezleri olarakdan e, tutuldukları yerlerde de e, bu e, sözleşme çerçevesinde hı hı. E, güvenceleri var. E, şimdi e, buralarda e, genel olarak durum nasıl? Yani e, uygulama nasıl? Ee, biraz evvel İnsan Hakları sözleşme Mahkemesi'nin bazı ha, kararlarından söz ettik. Ee, İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye lehine açılmış birçok kararda ihlal bulmadı. Ama e, kendisine e, bu misafirhanede, e, kırklar elinde kalan, misafirhanede kalan e, yabancı ile ilgili e, kendisine neden tutulduğunun, devletçe, idarece bildirilmemesini bir ihlal sebebi saydı demiştik. Şimdi buradaki Koşulları. koşullar ne olması lazım? olması lazım? Hatta bir paragrafla da bunu genel olarak söyledikten sonra engellilerle ilgili, çocuklarla ne? ilgili, işte hassas ...grup dediğimiz... ...işte de VDT ilgili... E, ...bulaşıcı hastalık... ...olan kişilerle ilgili... E, ...durum... ...önce tablo nedir... ...bir de aslında olması gereken... E, ...büyük insanlığın çözmesi gereken... E, ...bu ulusal ve uluslararası normlar... E, ...ne olmalı... ...bu <gülüyor> Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten e, bu koşulları, tutulma koşullarını, gözetim idari gözetim koşullarını e, işkence yasağı kapsamında yani sözleşmenin üçüncü maddesi kapsamında incelemiştir. Belki diğer e, beşinci maddeydi yani evet, beşinci özgürlük mi? ve güvenlik hakkıydı kişiye anladığı dilde tutulma sebebinin bildirilmesi. Ama şimdi geliyoruz çok daha keskin bir yasağı işkence yasağı altında kötü muamele işkence kötü muamele veya İnsanla... insanlık dışı onur kırıcı muamele veya cezaya tabi tutulma yasağına. Çok daha e, koruması güçlü bir maddeden inceleme yapıyor. Mahkeme bu incelemeyi yaparken şimdi koşulları konuşacağız. Tutulma alanları hakkında evet dediğiniz gibi Avrupa İşkencenin ve insanlık dışı veya onur kırıcı ceza ve muamele önlenmesi sözleşmesine doğrudan atıf yaparak yapıyor bunu. Ve e, Tehrani ve diğerleri Türkiye davası var. Bir, evet. e, ara, bir örnek olsun bize. E, mutlaka. İdari gözetim koşullarına uygun olup olmadığı, başvurucuların bireysel durumları, hassasiyetleri veya ihtiyaçlarının ne olduğunun tespit edilmesi gerekti. Nerede tutuluyorlar? Havaalanı mı? Sınır bölgesi mi? Ee, efendim geri gönderme merkezi mi? Ceza infaz kurumu mu? Bir tutulduğu yer. İki yapısı, kişinin yapısı neye ihtiyacı olduğu. Koşullar kalabalık mı? Düzensizlik, yetersiz hijyen elverisiz yaşam koşulları mesela bunu da daha da detaylandıralım ee, çocukların en genel ben gidelim ee, çocukların idari gözetim merkezlerinde tutulmaları Kesinlikle yasaktır ve insanlık kötü muamele. Nereden Nerede tutacağız çocukları? Çocukları Bunu... mutlaka özel merkezlere yerleştirmeniz <gülüyor> lazım. Aile ve sosyal politikalar il müdürlüklerine bu anlamda ciddi görev düşüyor. Ee, çocuk barınma merkezlerine alınmaları, eğitimlerinin ve sağlıklarının e, güvence altına alınması. Kimsesiz çocuklar açısından mı yoksa şekil... Hayır. ailesiyle birlikte olan Ailesiyle çocuk. olanlar için de geçerli. Ee, mesela şu anda birazcık daha sistem değişiyor. Burada e, Zülfü'nün de Nazım'ın bahsettiği gibi e, umudumuz var. Çünkü Kumkapı Geri Gönderme Merkezi'nin e, Selim Paşa'ya, Silivri'de daha büyük bir alana maalesef şehir dışı, bunun için ciddi eleştirilerimiz olsa dahi. Ee, Silivide, Selim yani bir yandan onları izole etmek için mi yaptılar bunu? E, bizlerin ulaşımı yani insanın ulaşımı yani adalete erişim diyorsunuz e, mekanizmalara erişimleri çok uzak Selim Paşa. Keşke daha şehir merkezinde olsalar bizlerin gidişi çok zor e, adliyelere çok uzak e, ve kontrol altında ama daha geniş bir alan. Sonuçta koşullarının daha iyi olduğunu umut ettiğimiz bir alan. Havalandırma hakkı mesela. Onların havalandırma hakkı olacağını düşündüğümüz bir alan. Daha temiz, hijyenik koğuşların 90 kişi değil ve çocuklarla, Laos'a kadınlarla bulaşıcı hastalıkları olanların bir arada değil, ayrı tutulmasına imkan tanıyacak koşulların yaratıldığını umduğumuz bir alan. Na taşındılar. Bir kısım hala Kumkapı'da yürütülse de işlemlerin şu anda Selim Paşa'nın yeni kurulan geri gönderme merkezinin bu imkanları taşıdığını umut ediyoruz. Orada ne kadar ne kadar insan var? Ben canım. size şöyle söyleyeyim. İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu'yla geçtiğimiz Şubat ayında bir ziyarette Kumkapı'ya en son benim ayrıntılı gezme şansı, inceleme şansı bulduğum dönem o dönem. Orada 390 kişiydi. ...nüfus. Evet. 390. 4 Dört, iki kata yayılmıştı ve koğuşlar 90'ar kişi. Fakat koğuşlardan ayrım yok. Yani engelli, engellinin zaten Tehrani Türkiye kararı da... E, ...yanılmıyorsam, te, pardon Asalya Türkiye kararı bu yöndedir. Engellinin e, ulaşabileceği hak ve hürriyetler yok. Sağlanmamıştır kum kapı geri gönderme merkezine gibi bir karardı. E, ama 90'ar kişi, dört koğuş ve dediğim gibi bulaşıcı hastalıklarla... Ee, ...diğer çocuklar, bebekler, loğusa kadınlar hep bir arada yaşarlar. Ee, ve kota dolduğunda yani içeri 390 kişi geldiğinde ki ben geç, geçtiğimiz yıl son gidişimde ee, o güne denk geldim. Herkes salı veriliyor. Çünkü kota doldu deniyor. Kota doldu. Yer... Ve insanlara deniyor ki işlemleriniz devam ediyor, evrakınızı imzalayın ama şimdilik sizi... Yurt, ...sınır dışını yani ...terke davet ediyoruz... ...ama kotamızda olduğu için... ...sizi daha fazla burada barındıramayacağız... ...misafir edemiyoruz... Misa, a, ...misafir edemiyoruz... E, avukat ulaşamıyor... ...sağlık hakkından yararlanıyor... iseler haftada bir gün... ...ondan yararlanamayacaklar... ...yani işlemleri de takip edilemeyecek halde idi... Zaten biliyorsunuz... ...geçtiğimiz iki ay önce bir yangın sebebiyle... ...yangın çıktı. Evet, evet. e, bir 20 kişi, 30 kişinin... ...tam oradaki rakamı bilemiyorum... ...bir firarı söz konusu oldu. Buradaki işlemler ne hale geldi... ...orası açıkçası biraz muallak... ...ama elinde sonunda... E, ...bu kişiler... E, ...özellikle biraz önce söylediğiniz gibi ihtiyaç sahipli... ...LBGT'yi... E, ...aynı anda tutuluyorlar... ...kadın ve dediğimiz gibi... E, İnsan kaçakçılığı, e, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti mağduru veya şüphelisi sanığı ile e, mülte sığınma başvurusu yapmış ama kabul edilmemiş kişi de aynı yerde tutuluyor. Ve siz o anlamda havalandırma hakkı dahi bulunmayan bir dönemden geçtik biz. Dediğim gibi umarım şu anda bu koşullar sağlanacaktır. Sağlık özellikle e, sağlık hakkına erişim e, doktor vardı. Ama e, 7-24 o anlamda sağlanamıyordu. E, sevklerin daha e, düzenli olduğuna, Lousa kadının hastaneden hemen ertesi günü çıkmak durumunda olmadığı bir sistemin kurulduğuna... Ee, ...olan inancım... Şimdi cezai, <gülüyor> bir sor, cezai bir soruşturma olmadığı halde... ...burada e, tutulan evet, insanlarla evet, ilgili... Evet. ...hukuki statü, idari gözetim dedik... ...aslında oh. idari gözetimle ilgili olaraktan... ...mülteciler de dahil Hı -hı. olmak üzere... Ee, ...Birleşmiş Milletler'in e, benimsenen bir takım kuralları var... Evet. ...bunlar herhangi bir biçimde tutulan... ...veya hapsedilen kişilerin... ile için ilkeler bütünü. Evet. E, Birleşmiş Milletler Kurulu tarafından kabul edilmiş olan... ...ve Havana Kuralları olarak kabul edilen... ...özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların... ...korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Kuralları... Birleşmiş Milletler mahkumları muamele ile ilgili standart asgari kurallar ve Birleşmiş Milletler sığınmacıların tutulmaları hakkında uygulanacak kurallar da bir takım standartlara getirilmiş. Hı -hı. Şimdi bu, bunların hem bu Selim Paşa'da hem elinde hem de işte bir şeyle geliyordu. ilgili Güneydoğu'daki bu kamplarda e, bunların e, denetimi... E, yapılabiliyor mu? Bu konuda e, mesela İstanbul Barosu, Türkiye Barolar Birliği, İnsan Hakları Dernekleri ve İnsan Hakları Kuruluşları'nın raporları var mı? Bunlar e, bu konuda e, nasıl bir tabloyu görebiliriz? Bir, elimizde bir göze çarpacak bir tablo ee, ...var mı acaba? Aslında olması gerekir. Yani çocuk hakları sözleşmesini de ben o sözleşmelerin içine ekleyeyim... E, evet. ...üzününüzde. Ama e, kamplar dediğinizde orada mesai sistemi uygulanıyor. Ve akşam saat 16.30'dan sonra... E, ...zaten e, 16.30'dan sonra kimseyi bulamıyorsunuz. Ve e, en çok e, kadına karşı şiddet vakalarının dışa yansıdığı anlar... E, i̇dari personelin, memurun o anlamda kamptan çekildiği saatlerdir. E, çocuğa, çocuklar için de şiddet, yine o vaka o saatten sonra dolayısıyla belgelemek çok zor. İçeri alınanlar, yani kampların içine girebilen sivil toplum kuruluşlarının belirli bir e, devletten entegrasyon süreciyle içeri girdiklerini biliyoruz. O anlamda izinle. ...girilebiliyor yani. ve... ...oranın denetimi bu çok saat çok daha zor. ...denetimsiz saat dediğim saatlerde... ...bunlara girip denetleme imkanı var mı? Öyle bir imkan bizim açımızdan yok... ...biz aynı zamanda İstanbul Barosu diyorum ama... ...Türkiye Barolar Birliği altında da bir... ...insan hakları merkez altında bir mülteci çalışma grubu var... ...2013-2014 döneminde... ...onlar da bir rapor yayınladılar ama... ...bunlar çok kısıtlı... E, ...yasadaysa... Ee, hem barolara düşen görev hem de 81 Taksim 3 sivil toplum kuruluşlarının da danışmanlık hizmeti vereceği yönünde açık hüküm var. Hem borala, barolara pozitif hükümlülük vermiş, adli yardım yani kişinin ücretsiz adalete erişim hakkından yararlanması yönünde yabancının... Var var, var. var, Ve yabancının bakın mülteci dahi değil sığınmacı dahi değil, göçmen dahi demiyorum tüm yabancıların bu haktan yararlanması mümkün. 81'e 3'te devamı fıkrasında da sivil toplum kuruluşlarının danışmanlık yardımcısı ...yapmasına olanak sağlamış yasa. Buna rağmen... ...belirli bir koordinasyon var mı derseniz... Bununla ...bu kesinlikle ilgili bir yönetmelik olması lazımdı. Bu yönetmelik de çıktı diyorsunuz ama... Yönetmelik 81. madde... ...yani <gülüyor> adli yardım ve sivil toplumu... ...kapsayacak şekilde bir yönetmelik yok. Çünkü bizim baroların adli yardım yönetmeliği var. Veya sivil toplum kuruluşlarının... ...medeni kanundan aldıkları... ...genel yetkiler var zaten. Fazlasına da bence gerek yok. Ama dediğiniz çok doğru... Koordinasyon, bu ikisi arasında koordinasyon, genel bir raporlama sistemi, e, kampların düzenli olarak ziyareti veya denetimsiz saatlerde içeri girebilirliği... E, ...bunlar e, uyg henüz e, uygulama imkanı rahat rahat bulmayan konular. Baroların, Türkiye Barolar Birliği'nin var bir raporu. E, geçtiğimiz 2016'nın başında zaten yayınlandı. Şimdi yenileniyor. İstanbul Barosu'nun aynı şekilde e, kendi çalışma alanı ile ilgili... ...zaten e, Kumkapı ile ilgili e, çalışmaları var. Ama ile ...bu arada mülteciler 63 aslında uydu kente yayılıyorlar. 81 63. ilin 63'ünde. Bir, iki, serbest ikamet kurşulu geçerlidir. Onlar mülteci sıfatına aitse... E, ...istedikleri yerde ikamet etme, edebilirler. İstedikleri yerde ev kiralayabilirler... İmza yükümlülükleri var sadece ama özel bir barınma merkezi o anlamda yok. Değiştirebilirsiniz ikametgahınızı ancak sağlık ve akrabalık koşullarıyla değiştirebilirsiniz. O yüzden programın en başında sorduğunuz susuz Neredeler? Her yerden 63 ile mülteci olarak yerleşiyorlar. Peki Suriyeli vatandaşlar nerede? Bun onlar için de herhangi bir sistem yok. E, kampta kalmıyorsa kamp kaydı yoksa her yerde olabilirler. E, buralardaki koordinasyonu e, çok daha baroların elinde imkan var diyeceğim, e, sivil toplumun elinde imkan var. Bu imkanların birleşmesi tercümanlık hizmetleri mi, Kim, barolar, sağlık barolar, mı? Baroların dediniz işte yani bu 2001 yılında 1136 sayılı evet, katkı kasesinde. Evet. 95. maddede yapılan değişiklikle ki 21. fıkra sanıyorum hı hı. insan hakları konusunda onların gelişmesi, korunması ve hatta sadece işte gelişme, korunma ve uygulanmasının sağlanması değil bu konudaki duyarlılığın Artı, artırılması konusunda hakkınız. görevler veriyor. Şimdi aslında... ...öyle sanıyorum ki Ayşen biz bu konuyu tekrar konuşacağız yani <gülüyor> ne zaman, zaman, zaman açısından ama bugün bir müzik daha dinletmek zorundayım çünkü eskiden de son zamana kadar da Açık Radyo'nun destekçisi olan bir avukat arkadaşımı önceki gün kaybettik tamam. ve dün de onu toprağa verdik onun bir isteği vardı. Dün mezarının başında onu çaldık Nino Simon'dan My Way diye. My Way'i istemesinin sebebi de sanıyorum şuydu. Ben İngilizce bilmiyorum ama çevirisiyle ilgili şöyle birkaç paragraf okumak istiyorum. Hı hı. Diyor ki ve şimdi son burada. Son geldi ve bu yüzden final perdesiyle yüz yüze geldim. Arkadaşım ki ben ona sevgili derim içinde bulunduğum durumu açıklayacağım. Bütün yollarda seyahat ettim ve bundan daha önemlisi kendi yolumu tuttum diyor tamam. My Way'de Nina Simon. Onu dinleyelim sonra programı kapatmaya çalışalım. Teşekkürler. And now the end is near and so I face the final curtain, curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. I've had a few But then again Too few to mention I did what I had to do And saw it through Without exemption I planned each charter course Each careful footstep alone by way, yeah, oh, much more than this, I did my way, yes, that were kind. Still, my share of losing now, tears subside. Find it all so amusing. Do think I did all that? And may I say, not in a sly way. Oh no. Not me. I did it my way. Oh, what is a man? What has he got if not himself? Then he has not to say the things he truly feels. Not the words. and Adaletin Bu Mu? Dünya programında 94.9 açık radyoda ee, sadece ülkemizde değil bütün e, dünyadaki adaletle e, sorumlu olduğumuzu bu konuda e, duyargalarımızın e, duyularımızın açık olması gerektiğini söyledik. Çünkü artık dünya çok küçüldü ve insanlık ailesi e, Birleşik Kaplar misali acılarıyla sevinçleriyle sorunlarıyla ekonomik politik bütün sorunlarıyla neredeyse ortak Venezuela'daki bir Hı -hı. sorun Çin'de işte Kore'deki bir problem işte Suudi Arabistan'da Endonezya'daki bir siyasi olay Paris'te her yerde var. Acılar da e, ortak noktaya e, geldi e, son zamanlarda maalesef. Bu konuları İstanbul Barosu İnsan hakları merkezi, meslektaşım avukat Bediya Ayşe Gül Tansen, <gülüyor> yani sonradan da Gümüş ilavettik. Evet. Gümüşle konuşmaya çalıştık ama öyle sanıyorum ki e, biz hem yabancılar ve uluslararası koruma kanunu ile ilgili Hı -hı. hem e, 1951 tarihli ...konvansiyonla ilgili... E, ...özellikle bir... ...sonraki programda yani... ...programın hemen arkasındaki program demeyelim de... ...bir sonraki programda... E, ...daha sonraki bir programda... E, uluslararası düzenlemelerde... E, ...idari gözetimin tanımını... Tabii. E, ...efendim... ve ...biraz önce bahsettiğiniz... ...gözaltı kılavuz ilkelerini... Evet, ...belki biraz evet, daha derinleştirerek bile... ...kanundaki diye. idari gözetimin... Tabii. ...düzenlemelerini... Hatta hakkında sınır dışı etme kararı verilenlerden idari gözetim uygulanması gerekli görülenleri hı hı. ve idari gözetim uygulamasına karar verilen uluslararası koruma başvuru evet. sahiplerini yeniden üzerinden geçerek konuşmak zorundayız. Çünkü bunlar sadece yabancıların değil. Bunlar e, Türkiye'deki bütün evet. e, insanların ve dünyanın sorunları. Çünkü biz bunlara duyarsız kalırsak ve bunlarla ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmez isek, aslında kendimizle ilgili de birçok sorumluluğu göze görmezden gelmiş olacağız. E, yaşadığımız dünyanın, yaşadığımız coğrafyanın, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve Evet özellikle bu sosyal demografik e, sorunlarına gözlerimizi kapamış olacağız. Bu bakımdan e, bunları tekrar konuşmak üzere bir başka programda konuşmak üzere e, tüm Açık Radyo e, izleyicilerine, dinleyicilerine e, yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür hoşçakalın. ederim Ayşen. Hoşçakalın adaletin bu mu dünya hukuk güvenliği peşinde hazırlayan bir sunan Bahri Been açık radyo program destekçisi oğlum